Tevbe 101'deki senu azzibuhum merrateyn ayeti hakkında birçok meyal tefsirlere baktım. Mukni ve müdellel bir cevap bulamadım. Sahip olunan fikri duruma göre sadece dünyada ve dünya ve kabir şeklinde yönelmiş. Nasıl anlamalıyız? Bu ayeti kerime e, kabir azabına ehli sünnet ulema tarafından delil getirilen ayetlerden birisidir. Onlara iki kere azap edeceğiz. Bu azaptan birisi e, kabirde öbürü cehennemde efendim. Bu istitlal şeklini teyit eden başka ayetler de var. Bunların tamamını bir arada düşündüğümüzde kabirde gayrimüslim için, inanmayan için, inkarcı için kabirde azap bulunduğunu anlattığını söylemek yanlış olmaz.